Bir mecliste sahâbi diyor ki Allah Resulü belki yüz defa ''Sübhâneke Allahümme eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfirüke ve ileyk'' derdi. Belki yüz defa. ''Seni tesbihü takdis ederim, sen ma'budu u mutlaksın şahadet ederim, ben nefsime zulmettim Allah'ım'' beni mağfiret eyle derdi. Belki yüz defa. ''Sübhâneke Allahümme inne estağfirüke ve etûbü ileyk'' başka bir rivayette. Mağfiret diler ve dilenir, sana tevbe ederim. İç muhasebe. <gülüyor> Allahümme ya mukallibel kulub, tebbit kalbi ala dini. Ey kalpler evren çevren, kalbimi din üzerinde sabit kıl. Ne çok bu sözü tekrar ediyorsun. El kalp beyne isba'in min Rahman. Kalp Rabbin parmakları arasında şöyle böyle çevirir durur, buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste fe innehu kalbi veya ala kalbi. Benim de kalbime bir kısım ister ve paslar geliverir, onun için tevbe ederim buyurur. Bu kadar iç derinliği muhasebem, bu kadar iç kontrolü ve müşahedem, İşte bu kadar durum. Sırrın hangi vadide olduğu meselesine gelince, bu vadide söyleyeceğimiz her söz terbiyesizlik olacağından, Cibril-i Emin'in bir adım ileri ileriye atsam yanarım ya Muhammed dediği vadidir ki bana ona karşı saygının ifadesi sadece sükut düşer. Söylediğim şey Cibril'in o sözünden ibaret olsun. Allah'la Resul-i Ekrem'in iç münasebetlerinin ne olduğu meselesine gelince bu vadide ne ben ne de belki pek çokları ne de belki başkaları söz söyleme selahiyetine ait değil Kademelere riayet etme mevzu. Müntehaya varabilmek için baştan gelmek lazım. Kalbim temiz benim. İbadete ne gerek var? Sohbet ondan daha ileri. İbadetin kazası olur, sohbetin kazası olmaz. Bu içim var da dışım yok diyenlerin halidir. Bunun karşısında sadece kupkuru bir dış vardır. Bizden pek çoklarının hali. İbadeti taat yaparken... Namaz ve abdeste sadece kalıplara gösterdiğimiz hassasiyet vardır. Yanımızda seccade taşıyanlardan başımızı toprağa yere koymamak için, hususi elbise taşıyanlara kadar bir sürü müfritler dini yaşanmaz hale getiren şeytanın ayrı çırakları vardır. Sıbra yapacağım diye pantolonun içine elini sokup mesanesini kurcalayan, damlardan kendilerini atan, Sıkılmadan halkın içinde, eli pantolonun içinde gelip giden şeytanın ayrı çırakları vardır. Bunlar da ayrı bir tefridin veya ifradın temsilcileri. İç alemini hiç baktığı yok. Sahabe-i çamura secde ediyordu, yanında seccade taşımıyordu. Ne Resul-i ne de hiçbir sahabinin gittikleri yerde seccade serip namaz kıldıkları vaki ve varit değildir. Buhari Müslim'de Kadir Gecesi'ni ifade eden bir hadisi şerifte. Ya Resulullah Kadir Gecesi ne zamandır? Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Ben gece rüyamda gördüm. Başımı secdeye çamurla yağmur içinde koyuyordum. Kalktığım zaman alnım çamur ve yağmur içindeydi. Sahabi diyor ki o gün Resul Ekrem başını yere koydu. Başı çamurla yağmur içindeydi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanında hasır seccade taşımıyordu. Yere Allah Celle Celaluhu Said'en fayyi ben demişti. <gülüyor> Bütün yer benim için mescid, namazgah ve temizdir buyurulmuştu. Biz de kendisi tarafından. Taharetten müfritler, şeytanın çırakları. İstibra yapacağım diye bir kısım müteşeyyikanın zorlamasıyla damdan kendisini atan insanlar vardı Mısır'da. Saatlerce dolaşan kimseler vardı halkın içinde öksürük durup, acayip acayip şeyler yapan vardı. Aleyhisselatü vesselamda görülmeyen, selafi salihinde görülmeyen, fukaha izamda görülmeyen, şeytanın beslesesiyle kalplerde makez bulan ayrı bir şey. Hazreti Ömer buyuruyor ki, وَمَا كُنَّا نَعْرِفُ Fi asri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve inma kanet menadiluna butun Biz asri risalettenahide mendil havlu bilmezdik. Ellerimizin temizlenmesini ayaklarımızın altında yapardık buyuruyor. Halife-i ruyi zemin Hazret Ömer. Zira işin bu kadar dışıyla, kalıbıyla, vesvese şeklinde uğraşan bir insan İçiyle meşgul değil demektir. Kalbine konan gubardan haberi yok demektir zavallının. İçinde kuyruğu birbirine dokunmadan gezen bin tane şeytanın mevcudiyetinden habersizdir. Zavallı dinin usulüne ait meselelerle meşgul olur kalbini temizleyeceği yerde. Zavallı Rabbine tertemiz bir gönülle sever cüh edeceği yerde. Falan niye şöyle düşünmüş, filan niye böyle demiş, falan mesele hasmıdır filan mesele ham mıdır, seni ne ilgilendirir? İl-mahal oku, Müslümanlığı yaşamaya bak. Sahanda ihtisas yap, iyi bir mümin olmaya çalış. Kalbinin duruluğu nisbetinde bu temizliği yaparsam benime ve piha. Ama gecenin zülüfleri üzerinde teheccüd namazı yoksa riyakarlık yapma rica ederim. Şurada bağırıp çağırma rica ederim benim karşımda heyecan hisar etme rica ederim gece yüzmek etlamaz kılmadınsa İç dış bütünlüğü yok demek bozukluk var sende evet dışıyla bu kadar hüzuri meşgul olan kuvvetle muhtemeldir içiyle meşgul değil kalbine reyn gelmiş kalbinde belki hatim var bundan haber yok zavallının sen ayağın kuru kaldı diye alabildiğine ovala dur. İstibra yapacağım diye halkın karşısında rezalet ihareyle. İçinden habersiz olarak yaşadığın müddetçe Allahu alem. Yaptığın şeyler yüzüne çarpılır. Peygamberler Allah'ın salat ve selam üzerlerine olsun ibadette muvazene getirmişlerdir. Biz ona uyacağız. Bize ne denmişse onu yapacağız. Çölde bulanmış, bozulmuş içinde kurtların yüzdüğü bir sudan da abdest alırız. Bulamazsa Kur'an-ı Kerim'in sahip tayyip dediği toprakla teyemmüm ederiz. Bu müthiş istihale fabrikasına elimizi yüzümüzü sürer namaza dururuz. Ama iç berraklığı ve aydınlığı, iç duruluğu nispetinde dış temizliğe dikkat etmek ve hassasiyet göstermek, Bütünlüğü bozmadığından dolayı mahsuru yoktur. Burada bir ölçü arz edeyim. Gece nasıl iseniz gündüz öyle olunuz. Gece karanlıkta nasıl namaz kılıyorsanız gündüz öyle kılınız. Hiç kimsenin olmadığı yerde nasıl abdest alıyorsanız öyle abdest alınız. İçinizde taşıdığını seveceğin kadar kulluğunuz o kadar olsun. Farzları kısaltacak ve kısacak değilsiniz. Ama içinizden gelen heyecanın üstünde bir şey yapmaya çalışmayınız. Zira muadeneyi bozmuş olursunuz. Zira ne kadar inanıyorsanız o kadar kulluğa muvaffak olacaksınız. İnandığınız kadar kulluğa muvaffak olacaksınız. İstediğiniz kadar şekil yapın. İçin buna bir mutabakatı, bir muvaffakatı yok ise şayet başı açık hayaller olarak Yalın ayak hayaller olarak bu vadide dolaşacak dolaşacak eli boş geriye döneceksiniz. Peygamber muvazenesine uyacağız. İnned dîne yusuf. Din kolaylıktır. Ve len yuşâdded dîne illa galebe. Dini zorlaştıran o dine mağlup olur. Yani onu yaşanmaz hale getiren evvela kendisi yaşamamakla başlar işe. Din yaşanır bir şeydir. Ne içim duru diye ibadetü taati terk etmem ne de sadece abdestinde bir kısım vesveselerden yanında seccade taşıma gibi zince hoyrat keyfiyetlerden seccadesiz yere secde etmeme gibi peygamberin burnunu kırdığı, başını yere koyduğu yerde şeytani bir hava ve içinde başını yere koymama gururu ve kibri içinde bulunma. Bunlar muvazenesiz şeyler. Umumi bir muvazene içinde. Sahabi gibi başını taşa secdeye koy secde et. Yer cinsinden daha evladır. Toprağa koy secde et. Çamura koy secde et. Dikenli yerde secde et. Tozun toprağın içinde otur Rabbine ibadet et. Kolaydır nerede olursa olsun. Tekellüf çıkarma. Yaşanmaz bir vermediğine. O zaman Allah Celle Celaluhu senin yardımcın olacak. Bu hususu, belki gereğinden fazla tahmik ettim. Taharete geçerken gereğinden fazla tahmik ettim. Gerekli buldum. Namaza abdest, taharet müftahıyla girilir. Biz sadece şer'in bizim için kesip piştiği temizliğe dikkat ederiz. Üzerime bir damla idrarın gelmemesine dikkat ederim. Paçalarımın idrar, sıçrıntılarıyla kirlenmemesine dikkat ederim. İstibramı istibrayı yapmam gereken yerde yapar, kataratı, bevliyenin kesilmesini intizar ederim. İdrardan sonra hemen abdest almam. Giriş ve çıkıştaki adabı, adaba riayet ederek Rabbimi hoşnut etmeye çalışırım. Orada dahi benden istenen şeyleri yaparım. Ayağımı pisliklerinle pisliğin bulunduğu yere atarken, euzubillahiminel kubsi vel-kabaif derim. Hem üzerime sıçrayacak şeylerden sakınma ahdinde, peymanında bulunurum. Hem nefsine bir hatırlatma yaparım. Pistenle pisliklerden Rabbime zığınırım derken paçalarımı sıvarım, Çoraplarımı çıkarırım. Pisliklerin ayağıma sıçramamasına, paçalarma sıçramamasına dikkat ederim hem de manevi pisliklerden, eracif olan cinden ve şeytanla Rabbime sığınırım. İçteki füzuliyatı dışarıya çıkarma imkanını verdiğinden dolayı dışarı çıkınca gufranı ederim. Zira üç 5 dakika daha olsa, uygunsuz bir yerde kalbim senden gaflet içinde bulundu, bunun için mağfiret diliyorum. Öyle talim ediyor. Ve böyle bir füzuliyatı dışarıya çıkarma imkanını veren Allah'ıma, Elhamdülillahillezi ezhebe annil eza afani duasında bulunurum. Hamdolsun eziyeti çıkardı. Beni rahatsız eden şeyleri çıkardı ve bana afiyet verdi. Prostatla idrarını çıkaramayan insanlara idrarı dışarıya çıkarmanın nasıl bir afiyet vesilesi olduğunu sorun. Elhamdülillahillezi ezhebe annil eza afani. Meyasıldan gaydesini dışarıya çıkaramayan kimseye sorun. Bu mahrecin nasıl büyük bir rütbe ilahi olduğunu görün. Onun için de ayrı bir secde yapın. Elhamdülillahi'llezî azhebe annil Dışarıya çıktığınız zaman ne maksatlı olursa olsun, isterse diş etlerini geliştirme, isterse ondaki yemek artıklarını temizleme İsterse dişler üzerindeki kiri çıkarma, isterse çıkaracağı sereyle dişe musallat, bakterileri ibadet etme ve öldürme. Hedeflerini göz önüne almış olsun, bu mahsatlara matup yapılsın. Bunları bilemiyoruz. Abdest almadan evvel misvak kullanacaksın. Allah Resulü bulunmazsa misvak parmağınla dişlerini yıkayacaksın. Hakimin rivayet ettiği hadiste salatun ala min <gülüyor> kılınan min 75 gayri qal. bir namaz, 75 beş derece mislaksız namazdan daha faziletlidir. Mütevâtir hadisi şerifte buhari müslim ve sair kütübu hadisi ya da ki sözünde de şöyle buyurur. اَلَوْلَا اَنَا شُكَّ عَلَى اُمَّةِ الْاَمَرْتُمْ بِالسِّوَاكِنْدَ كُلِّ صَلَاتِمْ Eğer ümmetimin zora koşmayacak olsaydım, zora koştuğum kanaatinde bulunmasaydım, her namazda onlara misrakla emrederdim. Yani farz kılardım, misrak kullanmadan namaz olmaz derdim. Sitizlikle üzerinde duruyor ki bu hadis, değişik rivayetlerle çok hadis kitaplarında rivayet edilir ve mütevatirdir. ''Aleykum misivak, fe innehu madharatun lilfem ve merdatun lilrab'' ''Sivaki iltizam edin, misva kullanmadan abdest almayın, ağzın temizlenmesi ve Rabbin rızası ondadır.'' buyuruyor Fahri Kâinat Efendimiz. Sen temizlik adına bunları yapacaksın, sana talimcin ne diyorsa onu yapacaksın. Talim ve terbiye kışlası veya talimgahı olan şu dünyada sen, sana talim yaptıran zatın talim dairesi içinde bir şeyler yapacak, istidatlarını inkişaf ettirecek, cennete, hale gelmeye bakacaksın. Sonra abdest alacaksın. Abdest alma başlıca bir taharet demektir. Ellerini suyun altına götürdüğün zaman zaten sen çoktan Rabbin mehâfet ve mehâbeti altında bir abdest alma havası içine girmiş oluyorsun. Onun için dünyaya ait füzuli sözü, füzuli sohbeti, malaya niyatla iştigali bırakıyorsun. Haddi zatında bir temizliktir. Aynı zamanda beden temizliği beraber yapılır. اِذَا اَسْتَيْقَذَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ حَتَّى يَغْصِلَ سَلَاتًا فَاِنَّا حَدَكُمْ la يَدْرَئِينَ بَاتَتْ يَدُهُ اَوْ كَمَا قَالٍ Herhangi biriniz uykudan kalktığı zaman elini hemen yiyeceği, içeceği kaba daldırmasın buyuruyor Allah Resulü, emir. Elini hemen bir kaba daldırmasın. Üç defa yıkamadıktan sonra nezafet ve taharetin ölçüsüne dikkat buyurun. Zira bilmiyor gece eli nerede geceledi. Siz isterseniz bu mevzuda çok hikmetçi, maslahatçı olun. Gidin hususi hijyenci bir hekime sorun. Mikropların en çok nerelerde yaşadığını öğrenin. Deyecekler ki size onlar ılımlı, yumuşak, kılların bulunduğu yerlerde yaşarlar. Biraz rütbeklı havada daha çok gelişirler. Siz de farkına varmadan koltuğunuz altından alın da daha başka yerlere kadar elinizi dolaştırır durursunuz. Fainne kum, fainna hadkum la yedri inabatet Bilemiyorsunuz gece eliniz nerelerde dolaştı buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir tırnağın arasına size hekim diyecek ki belki bir milyar mikrop girer. İçine daldırdığınız suyu mikroplaştırır. Yediğiniz yemeği mikroplaştırır. Ve sari hastalıklar, mikrobik hastalıklar böyle birbirine sirayet eder. İsterseniz hekimlik açısından bu kadar masraatçı olun. İsterse namazın iç ve siletiş taharetin lüzumuna inanın. İsterse bunlar hiç düşünmeyen safiler edası ve havası içinde. Resul-ü Ekrem'in fermanına ezelden inkiyat havası içinde. Sen emrettin onun için yapıyoruz. Kalktığımız zaman ellerimizi üç defa yani abdest alıyoruz. Sonra içeceğimiz ve yiyeceğimiz yemek kabının içine sokuyoruz. Haddi zatında bir temizlik meselesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alla <gülüyor> una bi kun ma yakfaru bihi al khataya wa yirfa'u bihi al darajat isbaghu al wutu' ala al mashareh wa naql masajid wa intizaru ribat olacak onlara kefaret olacak bir şey haber vereyim mi Derece derece sizi yükseltacak bir şeyi haber vereyim mi? Hata yanlış bir iş yapma. Kirli elini ağzına sokma bir hatadır. Abdest almadan namaz kılma bir hatadır. İnsanda bulunan bir günah da bir hatadır. Günahın gitmesi Allah'ın affetmesi suretiyle kefaret olur gider. Elin hatası kirli elin hatası yıkarsın hata zahil olur. Namazın iç temizliğine uygun, elin yıkanması zarureti gerekliyse şayet bu, zaruri ise bu. Yıkadığın zaman namazın iç bütünlüğüne uygun, iç duruluğuna uygun bir hali kazanmış olursun. Size hatalarınıza keffaret olacak, derece derece yükseltecek bir şey haber vereyim mi? Taz tamam abdest almak. Şeriatın size tarif ettiği gibi abdest almak. Yüzünüzü, elinizi yıkamak, başınıza mes etmek. Başka bir hadis tavsiyle ediyor. vakit olmadığı için arz edemeyeceğim. Talt tamam abdest almak sözüyle anlatıyor. Bu hatalarınıza keffarettir. Günde beş defa abdest almış bir insan, ne Rabbine karşı hata eder, ne de hijyen açısından hata eder. Ne mikrop yutma hatasına maruz kalır. Ne sabah kalktığı zaman kirli elin ağzına götürme hatasına maruz kalır. Ne tersam temiz kabın içine mikropları koyma hatasına maruz kalır. Ne de namazın iç duruluğunu bulandırma hatasına maruz kalır. Kefaret olur. Derecenler yükselir ne ile? Naklu aktamilen mescid. Uzak yerden mescitlere yeri tepme gitme. Derecenizi yükseltir. Wan tuzaru tala ba'da bir namazdan sonra ne zaman ikindi gelecek, ne zaman akşam olacak, şunu da bir yapalım. Havası içinden namaz intizar etme. فَذَٰلِكُمُ <gülüyor> الرِّبَاتِ buyuruyor. Allah Resulü bu aynı ribattır, nedir yani bu? Düşman tam size hücum etme durumunda, mazgal gözlerinizi kapayıp düşmanın hücum menfezlerini gözetleme nasıl faziletli bir iş? Nasıl dakikası bir sene ibadete muadil? yapacağınız bu şey öyle ribattır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri iç ve dış nezafet ve tahareti içinde bizi mükellef kıldı ibadeti yapma muvaffak kılsın. <Gülüyor> Lillahi Teala Fatiha.